Merhaba, bir ses için programında başına geldik. ya ee, ben, ben güzel. Ee, bugünkü konumuz sokakta çalışan çocuklar. Ee, konumuz ise Sosyal Hizmetler Uzman Sosyal Hizmetler Uzmanları Derneği. Hizmet. İstanbul Şube netice İkram Doğan. Hoş geldiniz. Bize biraz kendinizden ve yaptığınız işlerden bahsedebilir misiniz? Ben Sosyal Hizmet Uzmanıyım. Ee... Uzun iller sokakta çalışan ve e, yaşayan çocuklarla çalıştım. Son 4-5 yıldır da Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir hastanede çalışıyorum. Orada da sosyal serviste çalışıyorum. Yani yine sosyal hizmetle ilgili bir iş sonuçta. E, 94 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümünden mezun oldum. Hala sosyal hizmet uzmanı olarak çalışıyoruz. Aynı zamanda Sosyal Hizmet Uzmanlar Derneği İstanbul Şube Peki bir şey sormak istiyorum hani şimdi şu an yaptığınız sağlık neden hani kendi işiniz değil ya da ne, ne ilgisi var ben tam onu anlayayım. Yine bizim işimiz yani hastanelerde de sosyal hizmet uzmanları çalışabiliyor. Ee, farklı farklı alanlarda çalışabiliyoruz hani hastanelerde, Adalet Bakanlığı'nda, mahkemelerde, cezaevlerinde, belediyelerde, sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumunda... Yani kaymakamlıklarda çalışma alanlarımız çok geniş. Yani sağlık alanı da bunlardan biri. Peki. Devlet devlet sokakta çalışan çocuklarla ilgili neler yapmalı sizce? Yani olaya önce aslında şöyle bakalım. Yani devlet sokakta çalışan çocuklarla ilgili ne yapıyor Türkiye'de? Ee, önce Türkiye'de ne yapıyor ona bir bakalım. Sonra da İstanbul'a gelelim isterseniz. Yani sokakta çalışan çocuğa yönelik e, devletin çok ciddi bir sosyal hizmet bakışı yakın döneme kadar yoktu. E, 2000'li yıllardan sonra böyle bir bakış açısı kazanmaya başladı. Bunun sebebi de şu. E, sokakta yaşayan çocuk problemi gittikçe artmaya başlayınca hani bunu besleyen kanallar nelerdir diye düşünmeye başladılar. Buna giden önemli yollardan birisi sokakta çalışma mevzusu. Yani çocuk sokakta çalışmaya başlıyor. Kendi parasını kazanmaya başlayınca küçük yaşta parayla tanışıyor. İşte ailedeki e, ilişkiler de gittikçe bozulmaya başlıyor. Çocuk örgün eğitimden kopuyor. Çocuk e, bu kez e, e, ailenin hakimiyetinden de çıkıyor. Sokakta e, önce evden kaçmaya başlıyor ufak ufak. Sonra sokakta işte gecelemeye başlıyor. Sonra sokakta yaşamaya başlıyor. Bu madde bağımlılığı, bağımlılığına götüren bir süreç aynı zamanda. Bundan dolayı hani sokakta çalışan çocuk mevzusu bir de e, Türkiye'de 90'lı yıllardan sonra zorunlu bir göç oldu. Zorunlu göçle birlikte sokakta çalışan çocuk sorunu ciddi sorun olmaya başladı. Çünkü kalabalık çocuklara sahip aileler hani büyük metropollerde e, anne baba kalifiye eleman olmayınca en kısa yoldan ailenin geçimini sağlayacak e, birey ailede çocuktu. Yani dolayısıyla çocuk sokakta çalışmaya başladı. E, bunu gören devlet hani... Aynı zamanda sosyal bir problem olarak da tanımlamaya başladı. Her ne kadar hani bir sosyal hizmet bakış açısıyla olmasa da bu bir gelişme tabii. Yani e, devlet buna yönelik proje üretmeye başladı. İşte var olan proje, hali hazırda İstanbul'da uygulanan proje de biraz böyle. Sokakta çalışan çocuğu, e, sosyal hizmetler, çocuk esirgeme kurumuna bağlı mobil ekipler var, e, arabalar. Çocuklar sokaktan alınıyor, merkezlere götürülüyor. Çocuk ve gençlik merkezlerine aileye teslim ediliyor. Sonra aileye suç duyurusunda bulunuyor. Bunu yapan Valilikler illerde. E, fakat ciddi bir sosyal hizmet yapılmıyor aslında. Hani Bizim istediğimiz sokak sosyal hizmeti. Hani mobil ekipler varken e, çocuk sokakta mobil ekipler tarafından alınmalı, aileye götürülmeli, aileyle çalışılmalı diyorduk. Fakat devlet biraz bu bakış açısından uzak aslında. Hani çocuğu alalım, getirelim merkezlere, aileye teslim edelim ederken de aileye suç durusunda bulunup para cezası keselim. Burada hani mesleki anlamda ciddi bir çatışma var. Yani sosyal hizmet uzmanları veya alanda çalışan sosyolog, pedagog, psikolog vs. Buna çok karşılar. Hani bu iş böyle olmaz. Aile ve çocukla birlikte çalışmak lazım ki sorunun nedenlerini öğrenelim. Yani sosyoekonomik problemler en önemli nedenler. işte hani demin göçü saydım. Göçün dışında farklı nedenler var. Yani göçle birlikte gelen daha doğrusu. Böyle hani eksik aksak yürüyen bir sistem var ama... Devletin ilk defa bu konuya el atması bir gelişme tabii yani umarım e, e, daha iyiye doğru da gider. E, peki hani el atması iyi bir, hani iyi yönden mi el Kötü mü? Ya, e, Kişisel hani, görüşünüz. E, tabii çocuk ve aile açısından e, bakınca olumlu yönler olmakla birlikte olumsuzluklar çok fazla. Ee, hani konuşmamın başında da söyledim sosyal hizmet bakışı yok. Yani sosyal hizmet bakışı açısı olsa e, bu iş e, aslında hani doğru bir yerden e, tuttu diyebiliriz. Ama doğru bir yerden tuttu sayılmaz şu anda. E, çünkü cezalandırmaya yönelik bir uygulama çocuğu koruyan bir sistem değil. E, aileyi koruyan bir sistem değil. Hani devletten bir şey yapmadan işte çocuğu aileden bir şey istiyor. yani Çocuğu ve aileyi Aileyi cezalandırarak doğal olarak da çocuğu da cezalandırmış oluyor. Hani bu işin nedenlerine inmeden çözüm üretmek de çok zor. Nedenleri önce bir tespit edilmeli. Bunu yapacak olanlar da alanda çalışan sosyal hizmet uzmanları, sosyologlar ve çocukla birebir çalışan psikolog ve çocuk gelişimciler. Ama öyle değil. Devlet biraz görüntü kirliliği olarak bakıyor işe açıkçası. Hani çocuklar merkez yerlerde ya da lüks semtlerde, ışıklarda bulunmasın da kenar semtlere gidebilir. Mesela şu anda İstanbul'da var olan uygulama o. Taksim'de işte Beyoğlu'nun herhangi bir yerinde Şişli'de, Kadıköy'de, Bakırköy'de e, hani yaya trafiğinin çok olduğu yerlerde mesela e, çocuklar devlet çok görmek istemiyor. Ama kenar semtlerde çalışabilirsiniz diyor. Ya da diyor ki çocuk sokakta çalışmasın ama kapalı mekanda çalışabilir. Yani eğer çocuk sömürüsünü konuşacaksak aslında her ikisi de sömürüdür. Yani üstelik de kapalı mekanda sömürü ...fiziksel şiddetle birlikte de işleyen bir şey. Dolayısıyla o daha riskli bir şey. Üstelik de devletin kendisi de hani... ...çıraklık eğitim merkezleri, stajlar adı altında... ...mesela çocuk sanayide çok rahat çalıştırabiliyor... ...ya da farklı iş yerlerinde. 15 yaşında bir çocuğu çalıştırıyor. Ama sokakta çalışamazsın diyor. Yani dolayısıyla burada... ...yani çok iyi bir niyet görmüyoruz açıkçası. Çok iyi bir niyet yok. Yani cezalandırmaya yönelik ve... ...emniyet tedbiri olarak bakıldığı için... E yani sosyal bakış açısından çok uzak şu anda var olan sistem. Çocuğun sokakta çalışmasının nedenleri nelerdir? Evet işte en can alıcı konu bu aslında. Biz de tam da bunu söylüyoruz. Yani çocuğun sokakta çalışma nedenlerini önce tespit edelim. Çocuğun sokakta çalışma nedenleri çok farklı olmakla birlikte hani ilk etapta sayabileceğim. Göç, bunun içerisinde zorunlu göç çok ciddi bir yer işgal ediyor. Göç çok çocuklu aileler çocuğun eğitimden kopması, anne babanın kalifiye eleman olamamasından dolayı iş bulamaması, sosyoekonomik yoksunluk, şehir şehre göç etmek ama hani kentleşememenin doğurduğu sorunlar bir diğeri de çocuk sokakta çalışmayı aslında bir eğlence olarak algılamaya başlıyor çünkü ya yani mesela ben de çocuğum var çocuğun sokakta gidip eğlenebileceği ya da bir park adede edebileceğimiz herhangi bir mekan yok yani devlet önce bunları sunmalı ki çocuğa yani çocuk sokaktan çekmenin yollarını ondan sonra arayalım yani olaya oyun eğlence olarak bakan çocuklar da var işin açıkçası yani işte istiklalde çıktığınızda mesela tramvaya asılan bir ton çocuk görürsünüz yani bunun sebebi biraz da budur hani bir taraftan sokakta çalışıyor bir taraftan tramvaya asılıyor ya da işte birbirlerine sataşan çocuklar görürsünüz çocuk yani Hani mesela Taksim'de kaç tane veya Beyoğlu'nda kaç tane çocuk parkı var çocukların gidebileceği Kaç tane çocukların hafta sonu gidebileceği belediyeye veya devlete ait veya sosyal hizmetlere ait bir oyun kulübü var çocuklara yönelik Kaç tane havuz var yani hangi çocuk buna gidebiliyor İşte gelişmiş ülkelerde biz biliyoruz ki hani çocuk hafta sonları istediği zaman ya da akşamlar ders çıkışı bir havuza gidebiliyor Etüt yapabileceği salonlar var eğlenebileceği çocuk parkları var Bizde bunlar da yok hani e, Biraz bu yönü de bakmak lazım hani Sadece olay e, Ailenin çocuğu zorunlar e, Çocuğu sokakta çalıştırması mevzusundan öte şeyler de var Aslında ama en önemli boyutu Sosyoekonomik nedenler ee, Çocuğun küçük yaşta İş resimine engel Olabilmek için neler yapıl Yapılması gerekir evet, Öncelikle ciddi bir mevzuat Değişikliğine gitmek lazım çünkü e, Var olan mevzuat işte Eee çocuk farklı farklı tanımlıyor. Seçcek farklı tanımlıyor. Adalet Bakanlığı farklı tanımlıyor. Ee, çalışma Bakanlığı farklı tanımlıyor. İşte uluslararası çalışma örgütü farklı tanımlıyor. Hani konuşmanın e, başında da şeyi söyledim. Yani e, devlet bir taraftan çocuk sokakta çalışmasın diyor. Tamam çalışmasın ama devlet bir taraftan kendisi çok rahatlıkla çocuğu çıraklık eğitimine yönlendirebiliyor. Yani hani bu bir çelişkidir. O zaman çocuksa 18 yaşından küçükler eğer çocuk olarak tanımlıyorsak 18 yaşındaki hiçbir çocuk çalışmamalı. Yani e, ağır iş koşullarında çıraklık eğitimi de buna dahil olmak üzere. Yani eğer ara eleman teknik elemanı yetiştirilecekse bu 18 yaşından sonra olmalıdır. Çünkü 18 yaşına kadar olan çocuk ne yapılıp edilip mutlaka okulla bağ kurulmalı. Yani çocuk okumalı 18 yaşına kadar. 18 yaşından sonra çocuk karar vermeli. Okuyacak mı okumayacak mı iş yaşamına mı atılacak mı? bunu sağlayacak olan da devlet. Hani devlet bunu net tanımlarsa e, bir kere sorunu doğru tanımlamış oluruz. Yani önce bir sorunu tanımlamalı. Peki hani bu çıraklık eğitimi dediğiniz lisede başlayan stajlar mı? Ben onu anlamadım. O da dahil. Çıraklık eğitimi şöyle. işte okulla bağ kopan çocukları devlet hani bunun Avrupa'da da aslında örnekler var ama bizde kadar acımaz ilerlemiyor devlet sertifikalandırmak üzere çocuğu ara eleman, teknik eleman olarak yetiştirmek üzere çırak eğitim merkezlerine gönderebiliyor ve bunun sertifikasını devlet veriyor. Yani siz oradan mezun olduktan sonra atıyorum işte sanayide çalışıyorsanız veya bir tamiranesinde hani o işe sertifikalı eleman olarak, sertifikansı aldıktan sonra sertifikalı eleman olarak iş bulabiliyorsunuz. Ama biz diyoruz ki bunun yaşı doğru tespit edilmeli. Yani 18 yaşından sonra çocuk böyle bir şeye yönlendirilmeli. Ama bizde Aileler mesela çocuğu işte ilk öğretim zorunlu 12-13 yaşından sonra aile eğer çocuğu okula göndermiyorsa devlette de buna göz yumuyor işte aile gönderiyor bir berberin yanına bir eczacının e, e, e, e, e, yanına çocuğu çırak olarak çok rahatla çalıştırabiliyor ve biz biliyoruz ki oralarda çok ciddi çocuk ihmal ve istismar vakaları var yani bunu buna e, fiziksel şiddet de dahil olmak üzere. Ee, tekstil sektöründe mesela çok ciddi sayıda çocuk çalışıyor Ve bunların büyük bir kısmı zaten kayıt dışı çalışıyor Yani sigortalı da çalışmıyor 11-12 yaşında çocuklar işte Tekstil sektöründe ortacı oluyor ee, Hani götür getir işleri yapan çocuklar bunlar ee, Devlet bir şekilde gözlüyor Çünkü bunlar büyük holdinglerin bir parçası sonuçta Bu tekstil şirketleri Bunun önüne geçmek lazım Yani çocuk eğer çalışma yaşamında istenmiyorsa Bunun sınırları konmalı Ve kesinlikle ciddi bir denetim olmalı Denetim yok yani Küçük yaşta çocuk çok rahatlıkla çalıştırılabiliyor. Hani aile de bunun içinde. Devlet de buna göz yumuyor. E, işveren de buna göz yumuyor. Yani o zaman eğitim sisteminde de bir sorun var. Eğitim sisteminde sorun var. Çünkü işte... Staj olayları. E, evet. Yine yolluyorlar yani. Okul yolluyor. Evet. Anlaşmalı olduğu firmalara. Evet. Yani bunda da... Yani bu açık bir sorun. Kimsenin oturup düşünmesi gerekmiyor. Gözle görünen bir şey aslında. Yani şeye çok karşı değiliz. Hani çocuğun staj görmesine çok karşı değiliz ama... ...yani çocuğun staj gördüğü ortam ne kadar... ...çocuğa uygun. Mesela çalıştığımız hastanede de stajyer çocuklar var. İşte lisede okuyorlar. Yani de lise... ...üçüncü veya dördüncü sınıftan itibaren hastane çocuklar gönderiliyor. Şimdi hastane ortam biraz daha korunaklı bir ortamlar. Yani bu çocuklar burada staj görebilirler. Evet ama... E, Sanayide bu çocuklar staj göremezler. Peki, Görmemeleri gerekiyor. Peki gör, görüyorlar mı hani izin veriliyor mu? Buna? Tabii tabii izin veriliyor. Yani devletin kendisi ayarlıyor sonuçta stajları. Bu endüstri meslek sitesindeki çocukların büyük bir kısmı hani okuldaki atölyelerde de çalıştırılıyor. Farklı kamu veya özel şirketlere ait şeylerle anlaşmaları yapılarak da çocuklar staja gönderilebiliyor. Aynı şey mesela ticaret lisesi mezun çocuklar veya ticaret lisesinde okuyan çocuklar için de geçerli işte. Muhasebe şirketlerinde stajyer olabiliyorlar. Hani onlar biraz daha korunaklı yerler ama sonuçta bu ciddi bir sorun yani bu işin bir standardı da olmalı. Standardı da yok bu işin yani. Yani siz bu standardı sağlamadan işte çocuk sokakta çalışmasın. Çalışmasın da nasıl çalışmasın yani. Zor bir, bir sorun. Yani bunun için öncelikle ailenin durumunun tespit edilmesi lazım. Aile gerçekten çocuğu ihmal ve istismar... Ederek mi sokağa gönderiyor? Daha doğrusu sokağa göndererek imal ve ismar ediyor mu etmiyor mu? Eğer ediyorsa bunun sebepleri nelerdir? Yani biz diyoruz ki en önemli sebep sosyoekonomik nedenler. O zaman sosyoekonomik nedenleri çözmek gerekir. Ondan sonra hani ailelere evet kardeşim sen bu çocuğu imal ismar ediyorsun. Bak sen buna ihtiyacın da yok. İhtiyacın da varsa ben vereceğim. Ama sen imal ismar ettiğin zaman seni cezalandıracağım. Denebilmeli. Yani bunun örnekleri var. Latin Amerika'da mesela veya değişik ülkelerde uygulanıyor. Aile diyor ki Çocuğu şu yaşa kadar okula göndereceksin. Çocuk için sana şu kadar yardım yapacağım. ha ben tespit edersen ki çocuğu sok e çalıştırıyorsun sen, benim iznimin dışında çalıştırıyorsun, ben seni cezalandırırım. Yani böyle bir sistem olursa, aileyle sözleşme bir nevi sözleşme yapılırsa. Ben ailelerin büyük bir kısmının sokaktan çocuğunu çekeceğini düşünüyorum. Yani, yani kesinlikle. Ee, aslında bu da bir döngü gibi. Hani devlet ailede suç arıyor fakat asıl suç kendinde. Sen o çocuğun dışarı salınmasına sen izin veriyorsun. Yani şu bakımdan ailesine iş versen destekte bulunsan o çocuk zaten sokağa çıkarılmaz. Ailesi tarafından kullanır falan hani sorunu kendinde araması gerekiyor. Çözümünü de kendi içinde çözmesi gerekiyor. Evet, evet aynen öyle. Yani önce devlet çözüm üretecek aile bu çözüme yanaşmıyorsa e, hani sosyal devlet olmanın gereğidir çünkü bu aile çözüme yanaşmıyorsa ondan sonra hani bu yasal işlemler cezalandırmaysa cezalandırma hani çok sevmediğim bir laf ama çünkü cezalandırınca aile çocuk da zarar görüyor ondan sonra bunlar yapılabilir yani önce bir devletin hani çözüm üretmesi lazım hani e, vermeden isteyemezsin yani önce bir vermen lazım peki cezalandırma yöntemleri neler cezalandırma yöntemi şu yani e, e, çocuk zaten sokakta çalışarak ciddi anlamda çocuk cezalandırılıyor yani bunun sebebi ailedir veya devlettir e, bunu artık e, insanların takdirine bırakıyorum hani birinci derecede sorumlu olan devlettir İkinci de aile e, sokağa giderek zaten çocuk bir kere cezalandırılıyor bir diğeri devlet sokaktan çocuk topluyor şu anda mesela Sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumuna bağlı mobil ekipler olmakla birlikte artık sosyal hizmetler bu işi emniyete havalı etmiş durumda. Yani polis çocuğu sokaktan alıyor, topluyor, aracın içerisine koyuyor. Bazen çocuk saatlerce sıcak altında bekliyor. Çünkü sokaktan alıyorsunuz ya sokakta beklemek zorunda o çocuk. Araç dolunca götürüyor ya da birkaç çocuk olunca götürüyor. Getiriyorsunuz merkezlere. Aileye bazen e, ulaşmada çok sorun yaşanıyor. Yani çocuk... E, Merkeze gelir gelmez aileye ulaşamıyorsunuz. Telefon olmuyor, telefona çıkmıyor. Ee, çocuk iletişim bilgisi bilmiyor. yani e, Çocuk geceyi bazen merkezde geçirmek zorunda kalıyor. Bazen karakolda geçirmek zorunda kalıyor. Bu da ciddi bir sorun. Yani Burada devlet eliyle çocuk ihmal ve istismarı söz konusu aslında. Bu da bir cezalandırma yöntem. Bu yetmiyor, aile geliyor. Ee, gecenin bir yeri çocuk uyurken çocuğu uyandırıp aileye teslim ediyorsunuz. Yani... Ee, bu da yetmiyor Çocuğu aileye teslim ettikten sonra aileye ceza kesiyorsunuz Diyorsunuz ki işte şu kadar Ceza verdik çocuğu bir daha sokakta çalıştırmayacaksın Çocuğu işte ikinci defa veya üç, üçüncü defa sokakta çalışırken tespit edersek e, Dava açacağız ve bu hapis cezasına kadar yolu var bunun Yani bütün bunlar aslında Aileyi cezalandırmakla birlikte aynı zamanda çocuğu da cezalandırmış oluyoruz Yani e, cezalandırma Başında da söylediğim gibi hani çocuğun sokakta çalışmasıyla birlikte başlayabiliriz yani bu cezalandırma döngüsüne. Sokakta çalışmayla başlayan yani çocuğu cezalandırmak. Çünkü onu yaşayamıyor. Para kazanmaya başlıyor küçük yaşta. Ee, sokakta çalışan çocuklara yönelik devletin ilgilediği bir proje var mı? Proje var yani e, biraz bahsettik aslında. 2000'li yılların başında 2001 yılıydı sanırım. Devlet ilk defa sokak, sokakta çalışan çocuk sorununa... Devlet olarak ele atmaya başladı. Yani 90'lı yılların başında aslında Ankara'da İLO'nun uyguladığı proje vardı. Ama hani ülkemizde devlet olarak ilk defa 2000'li yıllardan sonra doğru dürüst proje üretilmeye başlandı. Yani projenin amacı aslında çok güzel tanımlanmış. Asıl sorun aslında pratik uygulamalar. Yani sokakta çocukla mobil ekipler istibat kuracak. Çocukla çalışacak, çocuğu alıp aileye götürecek. Yergen de aileyle çalışacak okulla çalışacak yani bütün kurumlar işbirliği içerisinde çalışacak ee, emniyet teşkilat da buna dahil ama bizde var olan uygulama işte öyle işlemiyor yani daha çok e, asayiş problem olarak görülmeye başlıyor yani emniyet çok işin içerisinde e, mesleki boyutu çok yok hani rehabilitasyon boyutu çok yok devlet çok işin içinde değil yani sadece emniyet var e, sosyal hizmetler de çok yok. Sorun biraz bu yani proje güzel bir proje. Kurgusu güzel ama pratik uygulamada sorun var. İşte gelen meslek elemanları mesela kadrolu elemanlar değil taşeron şirketler vasıtasıyla çalıştırılıyor. Bu başlı başına bir sorun çünkü insanlar geliyor bir yıl çalışıyor e, tükeniyor gidiyor. Yani özel şirketler özlük özlük haklar özel şirketlerde devlette değil yani. E, öyle olunca yetişmiş eleman bulmak da çok zor. E, yetişmiş eleman bulamayınca e, alanda ciddi bir tecrübe Birikimi söz konusu olmuyor Hep yeni mezun çocuklar geliyor Alanda bir yıl çalışıyor bıkıyor gidiyor Geliyor çalışıyor bıkıyor gidiyor Ya da bir şekilde kadros çıkıyor İşte atanıyor kadrosuna çekip gidiyor Yani bu iş böyle olmaz hani Devletin kadrolu eleman istihdam etmesi lazım bu alanda He En ben... büyük sorunlardan birisi yani, pardon. Ben özür dilerim Ben bir şey soracağım Demin dediniz ya az önce Devlet çocuklara iş veriyor Bazı kişilerin yanında çilek olarak İşçilerin yanında çırak olarak çalıştırılıyor diye. E peki bu işleri çocuklara verecekleri yerine büyüklere verseler olmuyor mu? E tabi oradan çocuk şimdi para kazanmıyor yani. Büyükleri çalıştırınca para vermek zorunda. Yani keşke öyle olsa. Mesela sokakta çalışan çocuk mevzusu aslında şöyle halledilebilir. Hani bu ülkenin çok ciddi bir istihdam sorunu olduğunu biliyorum ama ee, yani bu ailelerden ebeveynlerden herhangi birine. Abi büyük ihtimalle bu baba olacak. Hani iş sağlanırsa e, ciddi bir gelire kavuşacak yani ondan sonra da denetim mekanizması kuracaksın yani kardeşim senin gelirin var ben sana iş verdim sigortan da var o zaman çocuğun sokağa göndermeyeceksin Hani denetim mekanizması da kurmalı bir de alanda çalışan insan sayısı o kadar az ki yani bunu kontrol etmek zaten çok zor hani devlet var olan kurumları bile kontrol edemiyorken böyle tek tek aileyi kontrol etmesi çok zor yani iyi bir mekanizma kurmalı ee, İstanbul'da yani çalışan sosyal hizmet uzmanı sayısı bütün devlet kurumlar ve özel sektörle birlikte yaklaşık 400 kişi. Yani İstanbul'a en az 4-5 bin tane sosyal hizmet uzmanı lazım. Hani bu işi layıkıyla yerine getirebilmek için. Çünkü aileyle çalışıyorsunuz, çocukla çalışıyorsunuz, özürlüğüyle çalışıyorsunuz, kadınla çalışıyorsunuz, suça bulaşan insanlarla çalışıyorsunuz, suça çocukla çalışıyorsunuz. Yani sosyal hizmet uzmanı sayısı çok az, psikolog sayısı çok az sosyolog, istihdam edilen sosyolog sayısı çok az. Yani sosyolog sayısı çok fazla Türkiye'de. Ama istihdam edilen sosyolog çok az. Hani bütün bunlarla birlikte sorunu biraz düşünmek lazım. Ya aslında estense çok güzel de yapılır işler. Yani bence. Yani yapan işte. yapıyor yani. Yapan ülkeler yapıyor. istediğimiz zaman biz de yapamayacağımız bir şey yok sonuçta. Ya tabii sadece ekonomik gelişmişlikle düşünülecek bir şey değil bu. Hani işte sosyal refah devleti dediğimiz Avrupa ülkeler var yani bunlar yıllar önceden çözmüşler bu sorunları Hani sosyal refah devleti ise eğer e, öyle çok büyük ekonomileri olması gerekmiyor yani mesela Amerika kadar ekonomisi olmayan ama Amerika'dan daha gelişkin sosyal e, e, refah devleti diyebileceğimiz devletler var Avrupa'da yani bunlar Amerika' kadar güçlü ekonomiye sahip değiller ya da Çin kadar gelişmiş bir ekonomiye sahip değiller ama Yoksulluk sorunu, göç sorunu, çocuk sorunu, kadın sorunu çözmüş toplumlar. Ya da işte bizim kadar en azından sorunlar yok diyeyim. Peki kadın sorunu derken? kadın? Yani o tabii ki farklı bir mevzu da. Yani şiddet gören kadın artık sokakta da yaşamaya başladılar biliyorsunuz kadınlar. Şiddet gören kadın işte fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel, sosyal şiddet gören kadın sorunundan bahsediyorum ben. Yani eşitlik yok zaten kadın erkek eşitliği yok. Bu baş başına bir başka bir sorun. Problem da. evet yani. Hani bunları çözmüşler ülkeler ya da en az e biz, bizden daha ileri. Biz daha başındayız. Yani. Çözme gibi aslında bir şey de yok yani bence. Yani çözmeye de niyetli değiller gibime geliyor ama. Ben çok umutsuz değilim ama yani hani e, tabii niyet önemli. Yani bu sorunu çözmek niyetiniz var mı yok mu? Sokakta çalışan çocuk sorunu da eğer bir niyet varsa ee, ...ve hakikaten sosyal hizmet e, mantığıyla bakılırsa sorun çözülür. Yani mesele biraz o. Ben bir şey daha söyle söylemek istiyorum. Ee, hani dediniz ya demin kadınlar sokakta yatmaya başladı... Ee, ...çocuklar sokakta çalışıyor. E peki kadınlar sokakta yatarken, çocuklar sokakta çalışırken... Erkekler, erkekler ne yapıyor? <gülüyor> yani bazıları kahvede e, kahvesini içiyor, tavlasını oynuyor... Bazıları geceleri bir yerlere gidiyor. Yani tabii şimdi erkek egemen bir sistemden bahsediyoruz. Hani kadın sorunu gerçekten çok ciddi bir sorun. Hani bir böyle bir programda oturup konuşacak bir sorun da değil aslında. Erkekler dediğiniz gibi tabii erkek sayısı çok fazla ama sokakta yaşayan erkekler de var. Hani kadınların belki yüz katı falan. Hani toplum olarak da sokakta yaşayan kadın çok alışık olduğumuz bir durum değil. Yani. Yıllardır işte vardı mesela işte mahallenin delisi olarak bakılıyordu falan. Şimdi öyle değil. Yani e, e, son yıllarda boşanmalar, ekonomik nedenler, e, psikolojik nedenler yani psikiyatri hastası olan kadın sayısı çok fazla. Bu nedenlerden dolayı sokakta yaşamaya başlayan kadın sayısında ciddi bir artış var. Hani erkeğe biz çok alışkındık sokakta yaşayan erkeğe de kadına çok alışkın değildik ama e, bu gidişle alışacağız galiba. Yani Avrupa ülkeler buna çok alışkın. Yani sokakta yaşayan kadın çok sayısı çok fazla ama e, ...bizdeki gibi değil. Hani evde yaşamayı reddedip sokağa giden de var. Hani bunun içerisinde e, bir yaşam e, konusunda hani tercihte bulunan onu tercih eden insanlar var. Ama bizde yani çok tercih sebebi değiliz. Zorunluluktan dolayı yani sokakta yaşayan insanlar. E, bu konuyu sizinle daha sonra tartışmak isterim ama işte şimdi zamanımız bitti. Bir dahaki başka bir programda inşallah tekrar. Bizimle birlikte olursunuz Bize verdiğiniz Bilgilerden dolayı teşekkür ederiz Ben teşekkür ederim Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani Sokakta çalışan çocuk sorunu Gerçekten yarım saatte anlatılabilecek bir sorun değil Çözülebilecek bir sorun da değil <gülüyor> ee, Ve Hani sadece duygusal davranarak çözebileceğimiz bir sorun da değil. Ya işte mesela kampanyalar yapıyor çocuktan alışveriş yapma. Yani çocuktan bizim alışveriş yapmamamız sorunu çözmüyor. Ya da işte çocuğu sokağa gönderen aileyi cezalandırmakla sorunu biz çözmüş olmuyoruz. Ya da lüks semtlerde hani çocuklar ışıklarda görünmesinde başka yerlere gönderelimle. Hani bu görüntü kirliliğini biz görüntü kirliliği olarak adettiğimiz sürece bu sorunu... Halledemiyoruz. Yani biraz böyle bakmak lazım. Sosyal devlet bakışı, sosyal hizmet bakışıyla bakmak lazım. Evet. Peki. Çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.